Merhaba. Güney üzücü bir haberle başlıyoruz. Rumeli Kavaa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Aslan silahlı saldırıya uğradı. Boğazda kaçak balık alayan trolcü, ağlarını barınağın dışına çıkarmasını isteyen Aslan'ı başından yaraladı. Yaptığı her eylemde şiddetsizliği savunan Greenpeace bu vahim olayı kınarken Greenpeace'teyiz kampanya sorumlusu Cansu Ilgaz Bütün su ürünleri kooperatif başkanları, yasa dışı avcılığa karşı çıkan balıkçılar ve sivil toplum kuruluşlarının uzun zamandır tehditlere maruz kaldığını kaydederek, Ahmet Aslan'ın kaçak trol avını engellemeye yönelik girişiminin gözüne mal olduğunu söyledi. Ilgaz, boğazdaki kaçak avcılık ve yavru balık avı için vahşet benzetmesini yapıyorduk, kaçak avcılığın geldiği son nokta doğrudan insana yönelik şiddet oldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve balıkçılıkla ilgili kurumlar duruma el koymalı ve yasalar uygulanmalı. Denetimler etkin yapılmalıdır. Bakanlığın harekete geçmesi için daha fazla insanın can güvenliğinin tehlikeye girmesi beklenmemelidir, dedi. Silahlı saldırı sonrasında başından yarar, yaralanan ve sağ gözünü kaybeden aslanın tedavisine devam ediliyor. Trol avcılığının yasak olduğu İstanbul Boğazı'nda 2011 boyunca Greenpeace botlarıyla yasa dışı avcılığı ortaya çıkarmış ve yetkili mercilere bildirmişti. Fakat troll avcılığı halen sürüyor. Gelelim çevreci kooperatif başkanına silahlı saldırıdan sonra nükleer enerji saldırısına. Geçtiğimiz yıl deprem ve tsunami sonrasında Fukushima Daiichi nükleer santrali çevresindeki yaşamdaki genetik değişiklikler incelenmeye başlandı. Japonya Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada nükleer santral çevresindeki 20 kilometrelik yasak bölgenin içinde ve çevresinde vahşi bitki ve hayvan türlerinin genlerinde radyasyonun etkisini ölçmek için numuneler alındı. Tarla faresi, kızılçam, bazı kabuklulardan ve diğer canlılardan alınan örneklerde, yüksek radyasyonun hayvan ve bitkilerin üreme fonksiyonları ve kromozomlar üzerindeki etkisi incelenecek. Enerji piyasası düzenleme kurulu yani EPDK, rüzgar ve güneş için hedeflerini açıklarken, Güneş için 600 megawatt kısa vadeli hedef terimi kullandı ve yasada öngörülenin sınır olmayacağı mesajını verdi. Umalım gerçek olsun. Ancak lisanslı rüzgar ve güneş santralleri için geçtiğimiz hafta rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurmak amacıyla yapılacak lisans başvurularında Ölçüm yapılmasına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmelik çıktı. EPDK düzenlemesine göre bundan sonra ölçüm istasyonları santral sahası alanı içerisinde yer alacak. Rüzgar ölçüm direğinin yüksekliği en az 60 metre olacak. Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere lisans başvurusunda bulunan tüzel kişiler tarafından tesisin kurulacağı saha üzerinde şartlara uygun olarak elde edilmiş en az 6 ayı yerinde ölçüm yapılmış olmak kaydıyla asgari bir yıl süreli veri sunulması zorunluluğu getirildi. Yatırım yapılacak sahada saatlik yeryüzünün yatay düzenimindeki 1 metre karesine gelen toplam güneş radyasyonu ölçülüp kaydedilerek en fazla üretilebilecek enerji miktarı belirlenecek. Bunlar yatırımın güvencesini artıran tedbirler. Tabii ki umuyoruz bir an önce güneşte gerekli olan enerji devrimi gerçekleşir. Akdeniz'deki felakette sürüyor. 13 Ocak'ta Toskana açıklarında batan Costa Concordia adlı yolcu gemisinde 17 kişi ölmüştü. 15 kişi ise hala kayıtlarda kayıp. Elverişsiz hava koşulları ise geminin ulaşılamayan bölmelerindeki arama çalışmalarını ve yakıt boşaltma girişimlerini aksatıyor. Bu durum yakıtın sızıp çevreye zarar vermesi endişelerini de doğuruyor. Hollandalı batık kurtarma şirketi Smith geminin depolarındaki 2300 ton akaryakıtı boşaltmaya Cuma günü başladı. Ancak yetkililer geminin hafta sonu 6 saatte 4 cm kaydığını belirterek işlemlere gelecek haftaya dek ara verdiklerini duyurdu. İtalyan yetkililer gemi battığının bulunduğu yerden götürülmesi için işletmeci firma Costa Corsiere'nin açtığı ihalenin sonuçlanmasının 2 ayı bulabileceğini, hava ve deniz koşulları da göz önüne alınırsa Costa Concordia'nın Giglio sahillerinden götürülmesinin 7 ila 10 ay sürebileceğini belirtiyor. Adı sakinleri ise karşılaştıkları durum nedeniyle, olasılıkları ve seçenekleri birlemek üzere toplanıyor. İklim krizinde özel sektörün elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu nedenle, Durban sonrası iklim stratejileri ve özel sektör konulu panel, 6 Şubat Pazartesi günü İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsünde yapılacak. Durban sonrasında iklim stratejilerinde özel sektörün neler yapabileceği ve hangi alanlarda Öncülük edilebileceği tartışılacak. Panelde Miktat Kadıoğlu var. Dışişleri Bakanlığı İklim Müzakerecisi Nilüfer oral da bulunacak. Ayrıca Gaia Carbon Finance, Mavi Consultants ve da var. 6 Şubat Pazartesi saat 14'te Bilgi Üniversitesi Dolapdere kampüsünde gerçekleşecek. Aman özel sektör bu konferansı kaçırmasın. Almaları gereken çok sayıda önemli tedbir var. Çünkü bu bir bayrak yarışı. Özel sektörde iklimin kurtarılması için çok önemli bir yere sahip. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.